ve özdeş özbay. Evet iklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yüce Aslanmaz. Ben özdeş özbay. Ve destekçimiz dinleyicimiz Bahnu Akşehirli olup tekine de teşekkür ederek başlayalım. Bugün daha önceden de duyurmuş olduğumuz gibi bir konumuz var aslında konukta denmez program ortaklarımızdan daha açık radyon takipçilerinden de Remzi Çelikle beraberiz ve yani çok sayıda çeşitli programlarda da konuşmacı katılımcı olmuştu kendisini valide basabulmasından ve diğer Haydarpaşa dayanışması Kadıköy kent dayanışması ve Fenerbahçe'ye kalamış inisiyatiflerinden de tanıyabilirsiniz ve şeyde bugün aslında biraz bu bütün dünyayı sarmakta olan ve çok ciddi bilim insanlarından uyarıların geldi. Bu sıcak da hava dalgalarının yalnız sıcak hava dalgalarından değil üstelik iklim değişikliğinin bütün şey, unsurlarıyla birlikte dünyanın üstüne kullandığı bir dönemde bir de şehirlerdeki ısı adalarından bahsedeceğiz makine mühendisi kendisi. Hoş geldiniz Remzi Bey. Merhaba Ömer Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba Özel, sevgili Özel, sevgili Yücel. Merhaba. Evet bu ısı adaları meselesini ta uzun yıllar önce e, bazı programlarımızda da ele alma fırsatımız bu bulmuş, e, fırsatını bulmuştuk. Miktat Kadıoğlu'nun özellikle e, katıldığı programlarda yaptığı programlarda ama ne kadar önemli olduğu giderek günümüzde de artmaya başladı. Siz de bunun üzerinde bir video da çekmiştiniz onu da seyrettik ki. Kent ısı Adası meselesini etkisi. konuşalım. Etkisi. E, e, Kent ısı Adası etkisi evet. Üzerinde konuşalım. Dedi. Biraz da anlatır mısın nedir bu ne değildir? E, tabii ki e, Ömer Bey e, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcakların başladığı dönemde bu konuyu Hı. tekrar gündeme getirdiğiniz için tüm e, Açık Radyo'ya ve ekibe e, teşekkür ediyorum. Şimdi. Şimdi efendim dediğiniz doğru özellikle işte 93'te üçte Philadelphia'da Chicago'da filan bunun çok somut böyle sayısal olarak istatistik olarak etkisini olduğu görüldükten sonra bu tabii çok daha önemli bir hat sağlığı problemi işte yine küresel iklim krizinin teklifleri tetikleyicilerinden olacak bir konu olarak hala gündemde ve çok çok daha öne çıkacağını düşünüyoruz bu giderek artan sıcaklıklar sıcak hava dalgasıyla Şimdi ben aslında buraya girerken çok küçük çok fazla tekniğe girmeden ben aslında bir ısı mühendisiyim evet. çok tekniğe girmeden evet yani e, e, konunun öznesi aslında ısı e, ve bizim onunla kent içindeki ilişkimiz. E, dolayısıyla burada küçük bir takım notları verirsek belki ufkumuz daha da şey olabilir. E, bütün canlılar, homo sapiens, hatta bütün cansızlar e, gerek atmosfer üzerinden iletimle, e, gerek e, dokunduğu zaman kondüksiyon dediğimiz bir kavramla gerekirse işte güneşin, güneşten bildiğimiz radyasyonla bir ısı alışverişi içindeyiz. Bütün canlılar, cansızlar aslında abartılı olmaz. Biz belki dünyaya ısı alışverişi için geldik. Bunu neden böyle biraz abartarak söylüyorum? Çünkü ısı adasını anlayabilmek için yolda yürürken, sıcak bir kent duvarının içinden geçerken, yanından geçerken onu algılamamız adına söylüyorum. Yani bu ısa alışverişinde bizdeki durum şu, işte vücut sıcaklığımız 36 buçuk derece gibi buçuğu da olan bir tanımlama. Ama mesela 35 dereceye düştüğümüz zaman hipotermiye giriyoruz. İşte yukarı sıcaklıkta aşağı yukarı 40-41 derecede de diyoruz ki hastaneye gidiyoruz. Dolayısıyla çok dar bir aralıkta aslında e, ısa alışverişi yapıyoruz. E, niye vurguluyorum? E, yani Homo sapiens bunu bildiği halde hem diğer canlıları hem kendini bu kentleşmedeki yanlış e, uygulamalarıyla e, geleceğini, sağlığını, türlerin devamını zora sokuyor. Aslında böyle bir e, ısa alışverişi halindeyiz her saniye. Yani suyu belki aralıklı içiyoruz, gıdayı aralıklı alıyoruz ama ısı alışverişi bir canlı olarak e, kentle, havayla oturduğumuz koltukla e, bitmeyen bir e, süreklilik. E, e, bir de şunu söyleyeyim, yani bunların ne kadar vücudumuzda bir halk sağlığı konusu olduğunu da e, vurgulama adına söylüyorum, bir ısı mühendisi olarak. E, yani e, aldığımız 100 kalorinin 80 kalorisini beynimiz harcıyor. İşte %20 kalorisini e, eklemler, kaslar kullanıyor. Dolayısıyla bu derece hassas bir süreç içinde biz e, sıcak mevsimleri, soğukları ilaveten de e, kötü kentleşmeden, yanlış yapılaşmadan oluşan ısı adası etkisiyle aslında son derece ciddi bir e, sağlık problemi e, hemen ardından da e, önemli olarak gördüğümüz o sağlığımızı sanki yerine getiriyormuşçasına e, bu ısı adasını önlemek yerine klimalara yüklenerek e, şey yapıyoruz. Yani e, küresel iklim krizini işte yüzde seksen enerji bağımlısı olan ülkenin e, enerjisini Tüketiyoruz. Bu O anlamda da Isı Adası çok yönlü ne diyelim dokunduğu ana başlıklarımız var. Çevre, insan, iklim krizi açısından baktığımızda büyük kentlerinde ana sorunlarından bir tanesi haline doğru geliyor. Evet, ee, Bey, bu arada araya girerek bir şey sorabilir miyim lütfen? Buyurun, buyurun Ömer Bey. Bir de şeyden bahsediliyor bu wet bulb temperature dedikleri yani işte ıslak termometre diye belirtilen evet. yani insan ne, ne kapasitesinin şeyi artmasıyla havadaki nemin rütubetin artmasıyla çok daha düş, düştüğü gibi bir hissedilen sıcaklık diye bir kavram da var onunla da Do e, doğru ilave <gülüyor> doğru. Ben tekniğe çok fazla girmeyeyim derken siz güzel bir konu açtınız. Evet yani bizim tanımlarımızda bir kuru termometre sıcaklığı vardır. Bir de işte bildiğimiz ölçüm termometresini altına pamuk sardığımız, ıslak pamuk sardığımız zaman ölçtüğümüz bir şey vardır. Psikometrik diyagramda bunlar insan konforunun, insanın konforunun olduğu zonu tarif edecek aslında parametreler. Dolayısıyla biz aslında bir ısı adesi etkisi, sağlığı e, konuşurken e, ki bunun ikisinin birleşimine biz biraz hava indeksi diye bir tanım koyuyoruz. E, yani nemi de düşünmeden edemeyiz. İşte biraz evvel söylediğim gibi yüzde seksenin eğer beyin harcıyorsa aynı hani çift fa, e, fanlı e, e, hard diskini soğutan bilgisayara nasıl fan gerekiyorsa. Bizim de soğutmamız e, gereken bir beynimiz var. E, bunu sıcak, e, sıcağa maruz e, e, tutamayız. E, bir de tabii vücudun atmak istediği bir şey var. E, e, e, su var. E, eğer havanın içindeki su miktarı bu dediğimiz yine yaş termometreye de bağlı olarak su miktarı artarsa e, havanın içinde bizim terlememiz zorlaşıyor. Bu yaşlı insanlarda, diyabetlerde, kardiyovasküler hastalığı olan insanlarda, çocuklarda, hamilelerde bu iki bileşken daha doğrusu iki kavram sıcaklık ve nem bizi oldukça konfor zonu diye tanımladığımız psikometrik diyagramda onun dışında tutuyor. Mesela insanoğlu işte 24 derecede, %50 ile 60 nemde ancak rahat edebiliyor. Çünkü Orada deri yoluyla terinizi de atıyorsunuz. Fakat eğer nem fazlalaşırsa ki bu küresel iklim krizinin getirdiği şeyle okyanuslardaki buharlaşma, nehirlerdeki buharlaşmanın artmasıyla tabii hava içindeki su buharı ve dolayısıyla onun üzerindeki basıncı ve bizim üzerimize yaptığı basınç artıyor dip tekniği aslında bu kadar detaya götürmeden diğer belki konuları e, evet e, lütfen dedi. yani ölümcül olabiliyor değil mi belli bir şeyde e, kesinlikle, kalmak yurt, kesinlikle, e, kesinlikle en, kalmak. yani ölümcül kavramını yani literatür kullanıyor e, bir tek şey var burada sorun e, bazı çevre sorunları ne bileyim işte bir, bir arabadan çıkan egzosu görüyorsunuz bu benim ciğerime gidecek diyebiliyorsunuz ama ısı adası aslında görünmeyen e, halk sağlığı üzerine gerçekten sinsi etkisi olan e, beyana dayalı e, biraz yani mesela çok sıcaktı fena oldum diye hastaneye gidenlerin bu şekildeki beyanlarıyla istatistiksel bir değere e, e, ulaştığı e, işte ne bileyim bir senede 70 bin 80 bin insandan bahsediyoruz erken ölüm olarak e, halbuki bunun e, tıbben baktığınızda o kronik hastalıklar üzerinde ciddi tetikleyici Etkileri olduğu için aslında ne derece önemli bir halk sağlığı olduğu şu an şey yapılmıyor. Ama, ama istatistik bilimi gerçekten bunu çok net e, bir şekilde koyuyor. E, nasıl yapıyorlar mesela? Ambulans e, yurt dışında e, hastaneye başvuru ve o bölgeden e, gelen e, ambulans çağrılarıyla bir korelasyon kuruyorlar. Yani e, bu çok açık bir şekilde o ısı adasının olduğu, betonlaşmanın olduğu, ağaç ve e, örtücü e, bitkilerin çok az olduğu kentlerde e, bunun ölçümlemesini gerek uydudan gerek e, öğrencilerin ceplerine veya e, çantalarına astıkları e, birbiriyle haberleşen ısı ölçerlerle bir e, merkeze bildiren o bölgedeki ısı, ısıl artışı, sıcaklık artışını çok rahat görebiliyor Uygar ülkeler. Bizde henüz o başlamadı. Kadıköy'e bir çalışması var. Ben, Remzi Bey bununla ilgili tam araya girip bir soru sormak istiyorum. Buyurun Beğendim. efendim. Rücalde, Daha sonra sorum da gel, bununla ilgili olacak sanki biraz. Ne kadar ısı farkı oluşuyor ısı adasıyla normal kent dışındaki kırsal, herhangi bir kırsal alanda? Yücel Bey bu bu e, aralık e, tabii kentin beton, e, e, asfalt, taş, kompozit malzeme, alüminyum, cam cepheler e, bu yoğunluğuna da bağlı olarak e, değişiyor. E, artı diğer tarafta da hem birinci perimetre, perimetrede diyelim ki bir kent merkeziniz var çok betonlaşmış bir downtown'ınız var diyelim yurt dışındaki e, tanımıyla onun dışında bir yerleşim alanınız ama daha dışta da bir ormanlık alanımız var yani orayla kent içindeki şeyler yani 4 ile 7 derece arasında fark edebiliyor ya <gülüyor> as aslında bu şu demek bir anlamda galiba mücadele etmeye çalıştığımız iklim kriziyle beraber ulaşmayı istemediğimiz ısı hedeflerini zaten yarattığımız şehirlerde şu anda kat ve kat fazlasını yaşıyoruz kesinlikle, kesinlikle. yani bu sadece bir, yani betonun asfaltın ya da ısı tutucu materyallerin homo sapiensin hesapsız kitapsız boca ettiği kentlere boca ettiği bu ısı tutan malzemelerin saat beşten sonra ısıyı tekrar geri vermesi ve bizim o sıcaklığa uzun sürede maruz kalmamız olduğu gibi ikinci ya da zaman zaman birincil zararı da bunu gidermek için klimalara yükleniyoruz. Yani evet. şu anda çimento, demir ve seramik sektöründen sonra e, e, Türkiye'nin işte e, 350 e, milyar kilovat saatin 175 kilo, e, milyar kilovat saati dördüncü sektör olarak klima biraz daha tabii AVM'lere dönük bir rakam bu ama, e, ama yani bizde de çok ciddi şekilde bir klima e, yüklenmesi yapılıyor. Halbuki kentin Rüzgar, e, kanopi et, etkisi dediğimiz şemsiye etkisiyle ağaçların e, şey olması, e, e, o bu etkiyi düşürmesi e, çok önemli. İstanbul'da bakın Kadiköy'de bin, yüz binlerce ağaç kaybettik. Gönüşümle beraber. Mesela koşu yolunda inanılmaz bütün parsele tam olarak in, inildi ve o koşu yolunun bir validebağı e, korusunun etkisinin devamıydı aslında koşu yolunun o ağaçlık yapısı. Bunları kaybetmemiz gerçekten sadece bir ağaç savunusu falan değil. Artık o kadar ciddi bir halk sağlığı sorunu ki bu ısı adası etkisi. Yani bunu mutlaka yani birazdan belki önlemlerine gireceğiz. Ama birinci önlemi herhalde farkındalık diye saymamız lazım. Çünkü çok az bilinen bir konu. Dolayısıyla yani Hollanda işte o 100-200 kilometrelik bisiklet şehirler arası bisiklet yollarını rengini değiştirirken bu nedenden dolayı ağaçlık altından şehirleri birbirlerine bağlarken bizler hala e, ne bileyim işte Kadıköy Meydanı, Taksim e, bir düşünün yani Beşiktaş Meydanı e, biz işte Kuş Deli çayır olsun dediğimiz zaman gerçekten e, e, yönetici yetkililer bize şeyi soruyorlar. Ya gerçekten çayır mı istiyorsunuz? Yani bu saatte bu zamanda çayır ya kulağa herhalde hoş gelmiyor. Halbuki yani Kadıköy'ün çok ciddi bir e, ısı Adası problemi var. Bunu e, termal kamera kamerayla ya da e, işte dediğimiz o e, birbirleriyle haberleşen e, e, ölçücüyle şey yapsanız çok net görüyorsunuz bunun. Yani Kadıköy'de bunu çok önemsiyor zaten. Stratejik planında var. İklim eylem planlarında e, ısı Adası çok önemli bir yer tutuyor. Yani en azından Kadıköy bu şekilde bir farkındalığı var. Yani soru varsa alabilirim ama onun dışında dediğimiz gibi yani aslında ısı adasının bir tanımı da bu çeperdeki sıcaklıkla merkezdeki sıcaklık arasındaki farkın şeyi tanımı aslında. Dolayısıyla yani bir fikir tepe ben kendi yaşadığım bölgeden örnek vermek üzere bunları isim sayıyorum bir fikir tepe yani Kadıköy'ün soğumasına önünde büyük bir engel olmuştur. Çünkü o per, e, du, şeyler yüksek katlı binalar bir perde görevi gör, görmekte. E, doğal soğuma yani rüzgarla e, tünel etkisiyle e, e, şey olmasını e, e, engelliyor. E, kanyon etkisi deniyor ona. E, yani kentleri planlarken aslında Isı Adası'nın birinci şeyi bir planlama hatası e, yani kaynağı planlama hatası. Dolayısıyla bu konunun esas ne diyelim sahipleri kent plancıları, mimarlar, mühendisler ve akademi. Yani Peki bunları bugün... gidermek için Remzi Bey alınacak, acilen müstelikte öyle görünüyor ki acilen olduğu anlaşılıyor. Evet. Alınacak tedbirler ne olması gerekiyor? Biraz da yapılması gerekenleri biraz daha özetleyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Ya tabii yani saydığımız sağlık, işte alerji, astım, kardiyovasküler, asit yağmuru, ozon tehlikesi, kirlilik, haşerenin çoğalması gibi böyle çok majör şeyleri saydığımızda mesela bu durumda su ihtiyacımız artıyor. İstanbul kronik bir su, ya yani da Bizans'tan gelen bir kronik su sıkıntısı olan giderek çok nüfusu artan bir kent. Dolayısıyla e, e, bu, bunun, bunun önüne geçebilmek için de gerçekten bazı tedbirleri e, ivedilikle almak lazım. Bir defa birinci şey e, e, planlamadan e, geliyor. Yani planlama yaparken ısı Adası etkisi artık bir gerçektir. Yani Yeni Delhi'de, büyük kentlerde tümünde e, ciddi bir çevre e, ve kıyı şeridini, e, e, habitatını zorlayan, oradaki ısıyı bir derece iki derece değiştiren muson yağmurlarıyla mesela yeni de olan artık dünyanın çok önemsediği bir konu. Dolayısıyla yani kent planlamasında yeni veya eski kent planlamasında artık ciddi bir parametre haline gelmesi lazım. Nasıl İstanbul için deprem çok majorsa onun dışında yapılacak şeylerden bir tanesi farkındalık. Şu anda siz çok değerli bir şey yaptınız sağ olun. Evet. Ee, yani insanlara bir ısı adası kavramını e, yani heybeli büyük adak kınalı olmadığını bunun sağlığımızı e, tehdit eden ciddi bir sorun olduğunu e, e, anlatmak gerekiyor. Basit dillerle anlatmak gerekiyor. E, bunun planlamanın hemen akabindeki o da planlamanın bir parçası. Peyzaj, şehir peyzacı. Bir defa ağaçlar bu konuda e, olmazsa olmaz yani bitki örtüsü e, küçümsediğimiz e, o e, kısa e, bitki örtüleri örtücü kapsayıcı e, e, örtüler e, bu, bunları çoğaltmak gerekiyor azaltmak değil tam aksine çoğaltmak gerekiyor yolları gene bu şekilde e, kanopya etkisi yapacak şekilde e, büyük e, yaprakları olan e, gölgeleme etkisi fazla olan ağaçları tercih ederek bütün park bahçelerin ana görevi olması gerekiyor bu konunun. E, onun dışında e, yurt dışında ve bizde de var. Mesela bildiğim kadarıyla Zornu'nun çatısında yapıldı. E, yani çatıların yeşil çatı dediğimiz bitkilerle yeşil e, örtücülerle kap, kaplandığı. Çünkü çatılar da çok ciddi bir e, şey yapıyor. E, e, ısı tutucu ve yayıcı tutucu. E, e, fonksiyon görüyorlar. Bunun yapılması çok önemli. Tabii hiç aklımıza gelmeyen bir konu var. Siz bir önceki programda başka bir şekilde işlediniz bunu galiba. Bir Albedo etkisi dediğimiz evet. renklerle ısının ve kentin ilişkisi hiç şakaya gelir bir şey yok. Gerçekten siyah bir araçta siyah bir araçta ee, günün ilerleyen saat 2'de 3'de parkta beklemişse uzun süre 80-85 dereceye kadar çıkan sıcaklıkları oluşuyor. Çelik e, bu hemen dışarıya e, veriyor. Beton yine aynı şekilde. Dolayısıyla şu anda asfaltların bile beyaza boyandığı e, bisiklet yollarının beyaza boyandığı gri kaldırım taşlarının tercih edildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu belediyelerde farkındalığın olduğu belediyelerde bu tercihler e, yapıla yapılıyor. Evet, Ülke pardon size... bir keserek Buyurun. bir saniye yani özellikle kutuplarda Kuzey Kutbu'nda mesela Grönland'da evet. <gülüyor> buzuların erimesinin sonunda bu albedo etkisi dediğimiz şeyin evet. çok büyük bir e, bayağı zarara yol açtığı da tespit edilmiş durumda çünkü düz beyaz satıhlar buzlar buzular geri yansıtıyor güneşin güneşin ultraviyole Işınlarını. Oysa evet. e, tersi olunca eriyince buzlar koyu renk yüzey emi, bütün emiyor tabii ve küresel iklim değişikliği ısınmayı da artırıyor. Kesinlikle Bu, bunu ben de geçen bugündü galiba ya da dünkü programımızda ben de izledim çok yerinde bir şeydi. E, yani biz renkleri yani de, e, tişörtümüzü giydiğimiz zaman fark ediyoruz beyaz tişört diyoruz genelde yazın ama bunu kent planlamasında Aracımızı seçerken yani şakası da yok gerçekten e, benim açık renk ama eğer gerçekten değiştirirsen beyaz almayı düşünüyorum bu sefer bu şeylerin de etkisiyle e, yani bunun e, görünmez etkileri çok fazla onun için kent içindeki otoparklar çok önemli. E şimdi bakıyorum tip, tip okullarda çamur olmasın toplantı yapılıyor işte marş okunuyor filan derken bütün okullarımız yeni yapılanlar dahil aslında çok açık alan. Büyük bir alan betonlaşmış durumda evet. mesela parklarda okullarda mutlaka bu gölgeleme etkisi ağaçlandırma deyince artık bir dilimize pelesenk oldu bunlar çevreci ağaç istiyorlar gibi e, düşünülüyor. Hayır ben buradan bütün dinleyicilerimize e, şunu uyarıyorum bu aslında çok ciddi bir sağlık sorunu e, konusu ısı Adası etkisi e, hiç farkında olmadan e, özellikle ileri yaşlarda dışarıda çalışanlar mesela ben bir şey gördüm gerçekten ekonomik olarak dezavantajlı olanlar dışarıda çalışmak zorunda olanlar yol işçileri yani bu bu konuların çok ciddi ne diyelim maruzları veya mağdurları maruz kalıyorlar mağdurları oluyorlar dolayısıyla bu bu konudaki bilinç arttıkça belki onların da sağlığı korunacaktır sendikalar bu, bu doğrultuda belki Yine bir çalışma yapacaklardır. Dolayısıyla dediğimiz şekilde mimari, planlama, ağaç dikimi, onun dışında yeşil çatılar, farkındalık gibi önlemlerle gerçekten çünkü dünyanın yüzdesi 70'i 80'ini artık kentler taşıyor. Yani kentlerin nüfusları arttıkça da bir tek şey azalıyor aslında. En belirgin toprak azalıyor. Yani toprakla şey azalıyor. Mümkün olduğu kadar evet. toprak bırakmak gerekiyor. evet Yani yağmur yağdığı zaman betonun o 70-80 derecelik sıcaklığını bir şeyi düşünün. Cadde olsan kıyısını düşünün. müsilaj diyoruz. Yani minör de olsa bunun mutlaka o kıyı şeridindeki habitatı, türleri. Bakın ilk girişmeyi niye? Girişimde 36,5 derece dedim. Yani diğer canlılarda bu aralık daha az. Yani yarım derece, bir derece bir deniz canlısının türünü bitirebilir sürekli de olursa. Dolayısıyla bu görünmeyen kayıplar, sizlerin gerçekten olağanüstü ortaya koyduğunuz küresel iklim krizinin alarmı, bu habercisi olmanız, bu da onun gerçekten peşine takılmış bir, etki olarak aslında burada tüm kamucu, kamu yönetimini, plancıları özellikle bu, bu konudaki duyarlılığı artmasına, arttırılmasına davet edelim isterseniz. Evet, yani süre biterken bir de şeyi de eklemek istedim. Yani bu son günlerde özellikle hac mevsimiyle beraber çok sayıda ölüm olduğu hacılar evet. arasında evet. hacı adayları arasında bunların hiç bahsedilmiyor yani yaşlı oldukları için vesaire deniliyor ama bu ısı adası etkisinden olduğu muhtemelen çok kolaylıkla söylenebilecek bir şey çünkü açık yani Cidde'de şeyde <gülüyor> Suudi Arabistan'daki hac yerlerinde açık hava ve müthiş kuvvetli bir güneş ve sıcaklık var bu rekor seviyelere ulaşmış durumda olduğunu da açıkça görüyoruz yani. Evet yani ısı adasının diğer fonksiyonu diyelim gün içinde aldınız işte dışardasınız veya hacda hareket ediyorsunuz. Diğer etkisi şu 5'ten sonra ısı tutan ısı tutum kapasitesi yüksek olan materyal bunu saat 5'ten sonra, yani vücudun o saykılı da var, döngüsü de var aslında. 5'ten sonra hava serinleyince işte deniz kenarına gidiyoruz, e, meltem alıyoruz filan. Ama eğer bir e, ısı adası etkisi varsa siz 5'ten 6, 7, 8'e kadar e, şeye devam ediyorsunuz. Güneş çekilmiş oluyor, e, rüzgar da yoksa e, sıcaklığın bir türlü düşmediğini görüyorsunuz. E, ama bilmediğiniz için onun ısı adasından kaynaklandığını ve bunun sorgulanması gerektiğini e, hatta hesap sorulması gerektiğini bu, bu yanlışı yapan kamu planlama neyse artık e, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini düşünmeniz lazım. Yoksa gerçekten ileri yaşlarda e, bu çok açık kendini gösteriyor. E, özellikle e, kliması da yoksa mesela e, kendini birden kötü hissedip hastaneye gidiyor. E, onun etkisi de tabii uzun süren yani bu... Isı etkisinin uzun sürmesi, sıcaklık etkisinin uzun sürmesi de bir e, ilave. Şey tabii e, fark edilmeyen, e, e, bağlantı kurulamayan tarafı da bu. Evet bitirirken yani şey süreyi maalesef bitirdik bile. Yani valide Bağ, başta olmak üzere Validebağ korusu bu gibi konularda bir de mücadelenin Üzerinde bu ısı adası etkisini önlemek ve giderebilmek için yapılacak mücadeleleri de ayrı bir programda konuşalım isterseniz. İnşallah. Çok iyi bir kapanış yaptık e, sayenizde. Gerçekten Validebağ Korusu, Göztepe Parkı, e, Özgürlük Parkı gibi şeylerde e, kamerayla aldığınız zaman e, ya da sıcaklığı ölçtüğü zaman aradaki, yani ben e, 200 metre mesafede oturuyorum Valdeba. İnanın Ömer Bey bırakın havanın temizliğini o tuz tutma kapas tutma kapasitesini toprağın üstüne geçtiğiniz zaman vücudunuzdaki o ıslış yaptığınız hava tabakası 4 derece 5 derece e, düşük fark oluyor. Ediyor, yani evet, inanılmaz, İnanılmazmış. Ömer evet. <gülüyor> evet. Bey çok teşekkür ederiz. Süreyi teşekkür bitirdik. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. Sevgili desteğe evet, çok teşekkür ediyorum. Fırsat verdiniz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere ee, Hoşçakalın. E posta